isimlerinden bir tanesi de El-Vitr. Vitr biliyorsunuz tek demek kardeşlerim. Ki bu da e, sahih e, Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ismi zikretmiştir. Hatırlayacak olursanız bu dersimizin, Esmaül ül Hüsna dersimizin en başında bir tane hadis okumuştuk. Hadiste Lillahi tis'atun ve tis ismen Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Her kim onu ezberler ise muhakkak cennete girer. Allah vitirdir, o vitri sever diyor. Allah Resulü Tu vesselam. Kardeşlerim el vitr kelimesi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir ki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 kullarından eyle bizi ve neslimizi namazı kılan, ve zekatı veren kullarından eyle. Allahumme amin. bihamdik illa Ve akhiru